وَمَا كَانَ insan için Allah'ın kendisiyle konuşması ancak vahiy ile veya bir perde arkasından veya bir elçi gönderip de izniyle ona dilediğini vahyetmesiyle olur. Şüphesiz ki o Ali çok yücedir, hakim, her işi hikmetli olandır. <gülüyor> İşte böylece sana da emrimizden bir ruh olan Kur'an'ı vahyettik sen bundan önce kitap nedir, iman nedir bilmez. Fakat biz onu, o Kur'an'ı kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle hidayete erdirdiğimiz bir nur kıldık. Ve şüphesiz ki sen elbette dosdoğru bir yola rehberlik ediyorsun. <gülüyor> Göklerde ne var, yerde ne varsa kendisinin olan Allah'ın yoluna dikkat edin. Bütün işler ancak Allah'a döner.